<Gülüyor> İnşallah geçen haftalarda başlamış olduğumuz işte imanı bozan unsurlardan la ila ila la bozan unsurlardan Kur'an-ı Kerim'den, sünnetten ve ehli sünnet alimlerinin şahadetiyle bulmuş oldukları nevakidül iman dediğimiz imanı bozan unsurlardan devam edeceğiz. Geçen hafta en son eee Allah'ın indirmedikleriyle hükmetmek veya başka bir deyimle Allah Subhanahu ve Teala'nın karşısında kanun koymak meselesini anlattık. Daha sonra da şüpheleri zikrettik. Bunlara cevap vermeye çalıştık. Allah'ın bize verdiği kudret kadarıyla. Şimdi bugünkü konumuz inşallah anlatacağımız konu kafirleri dost tutmak. Bugünkü anlatacağımız konu imanı bozan unsurlardan biri kafirleri dost tutmak. Veyahut da başka bir deyimle Ehl-i Sünnet'in akide kitaplarından mevcut olan el-vela ve'l-bera dostluk ve düşmanlık meselesi akidenin meselelerinden biri olan dostluk ve düşmanlık meselesi yani dostluğumuz kimedir? Düşmanlığımız kimedir? Neden dolayı dost tuttuklarımızı dost tutuyoruz? Neden dolayı düşman tuttuklarımızı düşman tutuyoruz? Düşman tutulması gereken insanları düşman tutmazsak Allahu Teala Hanım bizim için bize bahşetse nedir? Peygamber aleyhisselatü ösramı bize bahşetse nedir? İnşallah konuyu anlatırken ilk başta Kur'an içerisinde dostluk ve düşmanlık meselesini, daha sonra neden Allahu Teala Hanım'ın kapıları dost tutmamamız gerektiğini Onları dost tutarsak neden kafir olacağımızı, Allah subhanahu aleyhi ve ayetlerini zikretmeye çalışacağız. Daha sonra peki neden bu kadar e, ayet olmasına rağmen bazı insanlar kafirleri dost tutuyorlar. Buna değinmeye çalışacağız. Daha sonra da inşallah e, dost tutmanın şekilleri nelerdir? En önemli olan yani dost tutma hangi şekillerde olabilir? Ve asrımızda en yaygın olanlarını işte bakacağız ve ehl-i sinnet alimlerinin bu konu hakkındaki düşünceleri nedir? Bunları zikretmeye çalışacağız. Şimdi biz daha önce de demiştik arkadaşlar tekrardan bunu tekrarlayalım. Allah subhanahu ve teala nasıl ki her koymuş olduğu hükmün bir takım şartları, bir takım onu bozan unsurlar, bir takım onun gereklerini kılmışsa kelime-i tevhid olan insanların kurtuluşmasına sebep olan la ilahe illallah içinde Allah subhanahu ve teala başı boş, boş, başı boş bir kelime olarak bizim içimize bırakmamıştır. Aynı şekilde la ilahe illallahın bir takım şartları, bir takım gerektirdikleri ve bir takım la ilahe illallahı bozan neyler vardır? La ilahe illallah bozan unsurlar vardır. İlk bahsa dersimizde Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına dua etmek, Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasından şefaat beklemek, ondan sonra Allah Subhanahu ve Teala'nın e, dua ederken onunla beraber başkasını ortak kılmak, zorluk anında başkasına dua etmek, tevessül etmek gibi la ilahe illallah bozan unsurlardan eşrikü fil ibade yani ibadette şirk anlattık. Daha sonraki hafta Allah'ın karşısında kanun koymak bunun işte la ilahe illallah bozan unsurlardan bir unsur olduğunu anlattık. Bu haftada inşallah kafirleri dost tutmak kafirleri dost tutmak nedir bunu anlatmaya çalışacağız. İlk başta konuya başlamadan önce arkadaşlar kafirler dediğimiz kimdir? Yani dost tutmamamız gereken insanlar kimdir? İnşallah konunun içinde de belli olacağı gibi müşrikler, kafirler Hristiyanlar ve Yahudiler Kastettiğimiz bunlardır. Veyahut da başka bir deyimle İslam milletinin dışında kalan bütün milletler. Zaten bunlar ya kafirdir ya müşriktir, ya ehli kitaptır ya Hristiyandır ya da Yahudidirler. Katfettiğimiz bunlardır. Yani dost tutmamamız gereken, dost tuttuğu zaman insanın la ilahe illallah'ının bozulacağı, kafirler zümresinden olacağı, daha doğrusu daha beter mürtetler zümresinden olacağı, kafirleri dost tutarsa, kafirler kimdir? Mecudsiler, e, Hristiyanlar, Yahudiler, kafirler ve kimlerdir? Kafirler ve müşriklerdir. Şimdi Allah subhanahu wa arkadaşlar Bunu tabi böyle kıldığı zaman İslam'da vela ve bera dediğimiz, İslam'da dostluk ve düşmanlık Müslümanlar izzet sahibiydiler. Yani biz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın siresine baktığımız zaman hayatına baktığımız zaman sahabelerde bir izzet var. Anneleri de olsa, babaları da olsa, kardeşleri de olsa kafirlere karşı bir düşmanlıkları var. Kafirlere karşı onu Bakın Bedir gününde mesela ...sahabelerin öldürdüğü insanlar kendi anneleri... ...kendi babaları, kendi kardeşleriydi. Öyle değil mi? Şeyh İman Bağır... ...Allah subhanahu ve teala... ...müminler sadece ve sadece müminler kardeşler... ...dediği zaman sahabe bunu çok güzel anlamıştı. Ve bundan dolayı İslam sürekli neydi? İslam sürekli aziz olan dindi. Fakat son dönemlerde... ...özellikle bir takım zındıkların, mürtedlerin çıkmasıyla... ...dinler arası diyalogtu. Kafirlerin bayramını kutlayıp da onlarla beraber olmaktı. Onların ordusuna girmekti vela ve dara mefhumunu, dostluk ve düşmanlık mefhumunu iyice cıvıklaştıran bazı insanlar ne yaptılar? İslam'ı zelil bir duruma getirdiler. Biz onlarla ne kadar dost olmaya çalıştıysak onlar bize el uzattı, bizimle dost olur gibi göründüler, bizi alçalttılar, kendileri bizim üzerimize yükseldiler. Osmanlı'nın son dönemine baktığımız zaman ne zaman ki kafirlere Osmanlı'nın kapitülasyon, kapitülasyonlar vermeye başladı, ne zaman ki Osmanlı kafirlere karşı biraz daha yumuşadı hilafet eski şeyini bırakmaya başladı, eski sertliğini kafirlere karşı olan eski İzzetini bırakmaya başladı. Ne zaman Osmanlı bakın yine aynı şekilde İslam devletleri o zaman kafirlerle ittifaka girdiler. Birinci dünya, ikinci dünya savaşlarında. Bakın kafirler şu anda ne hale geldiler Müslümanlar ne hale geldiler. Savaşlardan önceki döneme bakın Müslümanların izzetine bakın. Müslümanlar onlarla ittifak ettikten sonra Müslümanlara haline bakın. Müslüman ülkeler hepsi yani genel olarak ne hale geldiler. Aynı dönemde onlarla ittifak eden kafir ülkeler bakın şu anda ne hale geldiler. Peki, Allah subhanahu wa ta'ala kaxar, kerimde kafirleri dost tutmayı bize nasıl anlatıyor? Allah Spanah bize ayet-i kjafilerid, diyor ki la je ttechidil el kjafirine, eeuwlija, eeuwlija, eeuwlija, eeuwlija, Kafirleri Müslümanların dışında ne yapmasınlar? Müslümanların dışında dostlar edinmesinler. Peki Allah subhanahu aleyhi ve sellem'in bize belirtmiş olduğu bu ayette yani Müslümanlar Müslümanlar kafirleri dost tutmasınlar. Peki ya Rabbi biz bunları dost tutarsak ne olur? Diye sorduğumuz zaman وَمَيَّفْ عَلْذَٰلِكَ فَلَيْتَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ Kim bunu yaparsa onunla Allah arasında hiçbir şey yoktur. Yani yazübillah meselenin ne kadar tehlikeli olduğuna bakın. وَمَيَّفْ <gülüyor> عَلْذَٰلِكَ Dele is min allahi fi şey. Onla Allah'ın arasında hiçbir is şey yoktur. Allah'la onun Allah hiçbir bağ is İmam Taberi diyor Allah bu ayetin is Kim onları dost Allah Huve onna, is Allahi ve Allahu Allah en Kim is dost tutarsa Allah subhanahu onna, ta'ala ondan beri olmuştur. O da Allah subhanahu onna, is een soort van, Allah en onna, Allah onunla kendi arasındaki bütün soort kesmiştir. Aynı şekilde o da Allah'la olan ne yapmıştır? Bütün onna, kesmiştir. İmam Kurtubi İbn Abbas'tan naklediyor. İmam Kurtubi İbn Abbas'tan diyor ki Allah Subhanahu ve Teala bu ayette Müslümanların kâfirlere karşı yumuşak davranmalarını ne yapmıştır? Yumuşak davranmalarını ve onları dost tutmalarını Allah Subhanahu ve Teala bize nehyetmiştir. Aynı şekilde yine İmam Kurtubi diyor. Taleysemin Allah'i fi şey yani kim bunu yaparsa onun Allah arasında hiçbir şey yoktur ayetinde artık o kişi Allah'ın ordusundan ve Allah'ın dostlarından değildir. Yani bakın bugün bize çok basit gibi gösterilen. Hristiyanlar ve Yahudiler ve Yahuda diğer kafirlerle kurulan dostlukların siyaset gereği olduğunu, Müslümanlar için gerekli olduğunu söyleyen insanlara bakın Ehl-i Sünnet'in büyük alimlerinin söyledikleri şeylere. Huve beri'un minallahu ve allahu beri'un minh. O Allah'tan beri olmuştur, Allah da ondan beri olmuştur. İmam Kurtubi'nin sözüne bakın. Artık bunu yapan insan Allah subhanahu wa taala'nın ordusundan ve Allah subhanahu wa taala'nın dostlarından değildir. Allah subhanahu wa taala'yla bütün alakalarını yapmıştır? Bütün alakalarını Allah subhanahu wa taala'nın aralarında kesmiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah subhanahu wa taala'nın bu meseledeki ciddiyetine ciddiyetine dikkat edin. Yani Allah subhanahu wa taala bu mesele hakkında konuşurken ayetteki ciddiyete dikkat edin. La mu'minun mu'minunel kafirin evliyâe min dunil mu'minin, ve men yef'el zalika. Kâleylemin Allah'ı fi şeyt. Tek kelimede. Kim bunu yaparsa onunla Allah arasında hiçbir bağlantı kalmamıştır. Kim müminlerin dışında kafirleri dost tutarsa onunla Allah arasında zerre kadar bir bağlantı kalmamıştır. Peki bu kadar mı Kur'an-ı Kerim'de? Ayetler öyle değil. Bir akisi ve la ve bara dediği gibi Kur'an-ı Kerim'de en açık olan ayetlerden biri. Eyvah ve ve bara kâfirlerden uzak durmak, kafirleri düşman edinmek Kur'an-ı Kerim'de en açık olan ayetlerden biri. Hükmünde kesinlikle kapalık olmayan, kapallık olmayan ayetlerden biri. Bakın Allah subhanahu wa ta'ala ne diyor? Beşşiril munafiqine bi'enne lehum azaben elime. O münafıkları müjdele. Peygamberimize diyor. Beşşiril munafiqin. O münafıkları müjdele. Bi'enne lehum azaben elime. Onlara elim verici bir azap vardır. Peki soruyoruz. Ya Rabbi neden onlara elim verici bir azap vardır? Ve neden onlar münafıktırlar? Ellazin ja ttachidun elka firina e ulia e mindun il-mukminin. Eja di tahuna eindemumla izze, sa inna la izze tal-illahi genjaar. O cimtalergi, o kandilarna eilim berigibil azat, o kandilarna eilim muna fukolan cimtalergi, kandilarna bumma, ellazin ja ttachidun elka firina e ulia e mindun il-mukminin. Chafillari, mis-suman marand, dexendat, dos eddenen, cimnader, dos eddenen, insan nader. tahuna eindemumla Izza. Izzet u omarniananda marjola. Uit chafilerniananda, izzet licha reploora, zaak lannam, zaan nediola. Fijnna, izzet licha, hij gemijla. Izzet kiminderd, izzet ve sadece Allah subhanahu, ve alanand. Bakın şimdi bu ayette arkadaşlar, insan is dost tutan insan. Her ne kadar isminin Müslüman olduğunu iddia etsin, Allah subhanahu, wa teala onu ne diye isimlendirmiştir? Allah subhanahu ve teala onu münafık diye isimlendirmiştir. Aynı şekilde het haar, het haar, Onların onları dost tutmalarından dolayı kalplerinde nifak vakı olmuştur. Yani nifak olup da sonra olan dost değil. Önce bunlar onları yavaş yavaş dost tuta tuta ne olmuştur? Bu insanların kalbinde ee, nifak varid olmuştur. Bakın subhanallah Allah bu kadiyeyi anlatırken yani bu dostluk ve düşmanlık meselesini Allah subhanahu wa ta'ala anlatırken böyle şey mi kelimelerle değil yani tutmayın. Tutmazsanız iyi olun. Yok bakın tüm ayetlere dikkat edin. Onları dost tutarsanız siz de onlardan olursunuz. Onları dost tutarsanız sizinle Allah'ın arasında hiçbir bağlantı yoktur. Onları dost tutarsanız münafıklar olursunuz. Onları hep ayetlere bakın Allah subhanehu ve teala fi gayetil ciddiye. Yani çok ciddi bir şekilde hakla batının arasını tek çizgiyle ayırıyor Allah subhanehu ve teala. Onları dost tutarsanız Allah'la aranızda hiçbir bağlantı kalmamıştır. Bu yani ve ve beral mekumu nedir ve la vera budur. Als je niet naar Islam gaat, ga je naar Islam. Als niet naar Islam gaat, ga je naar Islam. Als je niet naar la gaat, ga je naar Islam. Als je niet naar Islam gaat, ga je naar Islam. Als je niet naar Islam gaat, ga je naar Islam. Als je niet naar Islam gaat, ga je naar Islam. Als je niet Islam je naar Islam. Als je niet Islam je Kadiye iman ve küfür kadiyesidir Kadiye vela ve bera kadiyesidir Kadiye dostluk ve düşmanlık kadiyesidir Kadiye cihad ve onlarla Güzel geçinme kadiyesidir Bundan dolayı Allah subhanahu aleyhi ve sellem ne diyor Biz de kafirlerden afdaki Çizgiyi ayırırken onları dost tutmayın Tek kelime dost tutarsanız Yani benim bu kadar nehyime rağmen Siz hala onları işte herhangi bir ee, Ne diyorlar Herhangi bir Kendinize göre bir sebepten dolayı İmmabiz diyenler arasında diyalog yapıyoruz <Suri> <geze stupid> en is de, de, de you can die that you <beas> Allah die we we hebben we hebben we hebben we hebben we hebben ve sen onlardan birçoğunu görürsün ki onlar o kafirlere ne yaparlar o kafirleri dost tutarlar onların kendi elleriyle yapıp da Allah'ın azabını hak ettikleri şey ne kadar kötü bir şeydir yani kafirleri dost tutup da Allah'ın azabını Allah'ın suktunu hak ettikleri şey ne kadar kötü bir şeydir ve onlar azapta ebedi olarak kalacaklardır Bir sonraki Allah Allah'a men ne diyor? وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Eğer onlar Allah'a iman etmiş olsalardı. وَدِنْ نَبِي Ve Peygamber'e iman etmiş olsalardı. وَمَاُنْزِلَيْرَيْهِ Ve Peygamber'in üzerine indirilene iman etmiş olsalardı. مَتَّخَذُوهُ Onları dost tutmazlardı. Bakın ayeti iyi dinleyin arkadaşlar. Eğer onlar Allah'a iman etselerdi. Peygambere iman etselerdi. Ve peygambere Peygambere indirilen nedir? Kur'an. Ve Kur'an'a iman etmiş olsalardı. <messizlik> onları dost tutmazlardı. O zaman kişi ne kadar ederse. Ben la ilahe illallah diyorum. Kişi ne kadar ederse ben Müslüman'ım. Kişi ne kadar ederse. Benim işte zaman bunu gerektiriyor. Benim bunu yapmam lazım. Anlaşmalar bunu gerektiriyor diyorsa. Eğer kişi oturup da masalarda Yahudilerle, Hristiyanlarla anlaşmalara imza atıyorsa. Dünyada bana en sevimli insanlardan biri buştur diyorsa, benim en sevdiğim arkadaşım buştur diyorsa o adama sen ne diyeceksin? وَلَوْ كُنْتَ آمَنْتَ بِاللّٰهِ وَبِالنَّب۪ي وَمَاُنْزِلَ اِلَى النَّب۪ي مَتَّقَسْتَهُمْ اَوْلِيَا Eğer sen gerçekten Allah'a iman etmiş olsaydın bu ayetin nasılıyla ve peygambere iman etmiş olsaydın ve peygambere indirilene iman etmiş olsaydın sen onları ne yapmazdın? Sen onları dost tutmazdın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Meselenin ciddiyetine bakın Allah subhanahu wa ta'ala karşısında Onları bir anlık dost tutmayı Allah kendisine, peygamberine ve peygamberinin üzerine indirilmeye iman etmemeyi ne yapıyor? Allah Subhanahu ve teala zikrediyor. Şeyhul İslam ibni Teymiye ne diyor bu ayette? Allah Subhanahu ve teala şart zikretti burada diyor. Bak ne diyor Allah? Arapçada anlıyorsunuz. Eğer onlar iman etmiş olsalardı, peygambere Allah'a ve peygambere indirilene onları dost tutmazdı dost tutmazlardı. Allah ne yaptı? Şart dikletti. Demek ki biz şartın tanımını usulde nasıl yapıyoruz? El şartu ma yalzemu min ademihi adam ve la yalzemu min wujudihi wujud ve la adam. Şart nedir? Kendisi olduğu zaman hükümde olur. Kendisi kalktığı zaman ne de olur? Hüküm de kalkar. Buna bir örnek verelim. Gerçi tam olmuyor genelde bunu veriyoruz. Mesela eğer abdestin namazın şartı olarak kabul edersek, abdest olmadan namaz olur mu? Olmaz. Allah, ik ben heel erg de komst. Allah, ik ben heel erg bedankt voor de komst. Ik ben heel erg bedankt voor de komst. Ik ben heel erg bedankt voor de komst. Ik de komst. Ik de yaparsa yapsın, akşama kadar elinden de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 Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'la Resulüne düşmanlık yapan insanları sevenleri göremezsin. Onları dost tutan insanları ne yapamazsın? Böyle bir şey bulamazsın. Hem Allah'a ve ahiret gününe iman edip de hem de Allah'ın ve Resulünün karşısında Allah'a ve Resulüne eziyet edenleri ne yapacaklar? Allah'a ve Resulüne eziyet eden insanları onlara düşman edilen insanları dost edecekler. وَلَوْ كَانَ آبَعُهُمْ of dan of ze, of ben Velev ki de buurt, olsa, velev ki hier in olsa, velev ki ik ben olsa, velev ki buurt, en olsa, sen hier ne de Onları kafirleri severken, dost tutarken göremezsin. İşte bunlardır kalplerine iman yazılanlar. Babaları da olsa, anneleri de olsa, kardeşleri de olsa Allah subhanehu ve teala ve onun Resulünü düşman edilen insanları, Yahudileri, Hristiyanları, Allah'ın karşısında teşşe yapan insanları, ordular kurup da Allah'ın dinini yeryüzünden kaldırmaya çalışan insanları seven insanlar bulamazsın. Mümkün değil. Şeyh Hüseyin İbni Teymiye yine, yine bu ayette ne diyor? Aynı ayette. İşte diyor Allah, ik de dag iman varsa, Allah ve ahiret günde iman varsa, hij sevgisini aynı in de Bulamazsın. Sevgi girdi mi, iman çıkar gider. de girdi mi, sevgi çıkar gider. Niye? in de en in de dag genade, hij was er niet de dag genade, hij de hem siyah hem de beyaz ne olamaz? Aynı anda hem siyah hem de beyaz olamaz. Bir kalpte aynı anda hem Allah'a iman hem de kafirlerin sevgisi ne olamaz? Hem de kafirlerin sevgisi olamaz. Aynı şekilde bizim bu kafirler dediğimiz zümrenin içerisinde, Hristiyanlar, Yahudiler, müşrikler. Bir de aynı şekilde bizim dersin içerisinde anlattığımız zaman, La ilahe illallah'ını bozmuş her insan da bunun içerisinde nedir? La ilahe illallah'ını Bozmuş her insan da bunun içerisinde dahildir. Kim gibi mesela kendi leşinde uluhiyet iddiasında bulunan insanlar gibi. İnsanlara kanunlar koyup da insanları Kur'an ve sünnetten çevirip... ...kendi kanunlarıyla insanlara hükmedenler... ...yeryüzünde biz de birer ilahız diyenler... Firavun gibi... ...ben sizin en büyük Rabbinizim... ...hatta bensin en büyük Rabbinizden de davabıyım... ...Rabbinizin Kur'an'ını ve sünnetini tanımıyorum... ...aha ben ordu kurdum... ...sizin Rabbinizin dinini ve sen Rabbinizin dinini savunan Müslümanları... ...ben bu ordumla ne yapıyorum... ...ben bu ordumla onları öldürüyorum... ...hapislere atıyorum... ...onların özlarını, namuslarını ayaklar altında çiğniyorum... Siz Müslümanlar din. deyin. Aa ben Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da, Çeşenistan'da sizin Müslüman kardeşlerinizin özünün üzerinde, sizin Müslüman kardeşlerinizin namuslarının üzerinde, kanlarının üzerinde keyif ve eğlence yapıyorum diyen insanlar ve bunlara hangi isim adı altında olursa olsun yardım eden insanlar, bunlarla aynı masalara oturanlar, bunlarla Müslümanların kanının üzerindeki Müslümanların kanından yapılmış mürekkeplerle bunların anlaşma kağıtlarına imzalar atanlar, Terör mücadelesi ismi altında yeryüzünden muvahhitlerle savaş. Hameletus sabibiyye. buşbulo kendisi açıkladı zaten. Nedir dedi bu yaptığımız savaş? Hala kızıl şey var ya tarihte. Dediğimiz Haçlı seferleri. Bu yaptığımız savaş Haçlı seferlerinden bir parçadır dedi. Yani atalarının yarım kalmış işini devam ettirdi. O bunu böyle açıkladıktan sonra ki açıklamamış dahi olsaydı. Buna rağmen insanlardan bir takım insanlar daha da onlarla aynı masalara oturup Aynı kağıtlara imzalar atıyorlarsa, onlar bizim en sevdiğimiz insanlardır. Onlar yeryüzüne teknoloji, medeniyet getirdi diye insanlarsa eğer bunlar, bunlar ne kadar biz Müslümanım, Müslümanız derlerse desinler. Allah subhanahu wa ta'ala ne diyor bunlara? Sizinle benim aramda hiçbir şey yoktur. Siz benden berisiniz, ben de sizden beriyim. Sizler münafıklarsınız. Sizler sizler sizler. Bunlar ne kadar da biz Müslümanız derlerse desinler arkadaşlar. Wijne, de hele geschiedenis Allah, S. W. in de Koran, in de bijzondere, tegen de heilige geschiedenis, de heilige geschiedenis. Wees erop voorzichtig. Wees erop voorzichtig. Wees erop voorzichtig. Wees erop voorzichtig. Wees erop voorzichtig. Wees Ve Hristiyanları dostlar edinmeyiniz. Onlar birbirlerinin kendi dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Ve men yetevellehum minkum Sizden kim onları dost edinirse fe innehu minhum Muhakkak ki o kimden olmuştur? O bundan sonra onlardan olmuştur. Bakın imam Taberi ne diyor arkadaşlar? Bu ayetin tersinde. Kim diyor onları dost ve kendine yardımcı edinirse o da o da artık onların milletinden olmuştur. O da artık onların milletinden olmuştur. Yani bugün İmam Taberi'nin dediğine göre ve ayetin tefsirine göre Yahudi ve Hristiyanlara terör anlaşmaları adı altında, dünya iktisat anlaşmaları adı altında. Hristiyan ve Yahudilerle pozlar verenler sarmaş dolaş oturanlar, Müslümanların kanunun üzerine papazlarla, rahiplerle isimlerinin sonuna Allah ekleyip başına Muhammed ekleyip de papazlarla kiliselerde oturan insanlar her ne kadar da deseler biz Müslümanız Emre Kardeşler bizim ismimiz güzeldir, bizim ismimiz Allah'ın açtığı isimdir, bizim ismimiz Allah'ın fethidir, bizim ismimiz bilmem nedir... Ne iddia ederlerse etsinler, bu insanlar Allah subhanehu ve teala'nın yanında nedir? Her ne kadar bizim ismimiz güzeldir desinler, fısnıdır desinler, bilmem nedir desinler, biz aslanız, fehdiz desinler, biz esediz desinler, esadız desinler, aslanız. Allah subhanehu ve teala'nın yanında bunlar, ha? İnnemel müşrikune necesun, necis olan insanlardırlar. Allah subhanehu bunlar kendi la ilahe ile Allah'larını bozmuş, Allah subhanehu ve teala'nın karşısında uluhiyet iddiasında bulunan, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de en açık ve en seçik anlattığı meseleyin karşısında biz bu meseleyi takmıyoruz. Allah'ın hükmü budur, bizim de yaşantımız budur dermişçesine veya davanın hizmeti, hizmetin gereği, işte abilerimizin, üstadlarımızın görüşünü biz devam ettiriyoruz diyen insanlar. İşte bunlar nedir ya Allah subhanahu wa ta'lan yanında? Allah'la aralarındaki bağı kesmiş, Allah subhanahu wa ta'lan kendilerinden beri olduğu insanlardır. Yine aynı bu Maide suresindeki ayette yani kim Yahudi ve Hristiyanlara dost tutarsa o da muhakkak ki onlardandır ayetinde İmam Kurtubi diyor ki yani onların hükmü neyse bunun da hükmü odur. Ya ne demek onların, onların kafir olduğunda şüphe var mı? Onların kafir olduğunda şüphe yok. Onların hükmü neyse İmam Kurtubi söylüyor bunu. Onların hükmü neyse bunun da hükmü nedir bunun da hükmü budur. İbn-i Hazmin aynı şekilde ne diyor bu ayette? Bu ayet gösteriyor ki o da onların cümlesindendir diyor. Onlarla dost dostluktan insan, onlarla dostlukta bulunan insanlar ne yaparsa yapsın onlardandır. İmam Kasimi tefsirinde ne diyor arkadaşlar? Her ne kadar, bakın çok önemli bir söz, zahirde Müslüman olduğunu da iddia etse, onlara dinen muhalefet ettiğini de söylese, o insan onlardandır. Yani bunun bir anlamı yok. Ben akşama kadar Müslümanım dese bu insan onları dost tuttuktan sonra ne değildir? Onları dost tuttuktan sonra bu insanın Allah subhanehu ve teala ve bu dinle arasında hiçbir al alaka kalmamıştır. Peki şimdi siz soracaksınız. Tamam biz anladık. Birinci soru. Müslümanların dostları kimlerdir o zaman? Müminlerin dostları kim? Herkesi çıkardık içinden. Kim kaldı bunların içinde? Innama waliyakum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata tuna zakata wa hum raki'un ha wa <in> man wa rasuluhu wallazina amanu fa inna hizba Allahi humul wala mahal Allah subhanahu wa taala ne diyor muslimanlara sizin innama ancak ve ancak sizin dostlarınız Allah rasulu ve namazı kılıp zekatı verip ruku halinde bulunan müminlerdir sadece başka kimse yok. Aradaki tek bak, aradaki tek anlaşma kanların canların üzerine bina dediği tek mesele ne? La ilahe illallah. Başka hiç bir şey yok. İnname veliyukumullah. İnname biliyorsunuz hasret adetlerini. Sadece vezece sadece sizin veriniz dostunuz kimdir? Allah, Rasulü, namazı ve zekati verip der ruküda bulunan Müslümanlardır. men Kim Allah dostu tersa? Wa Rasuluhu ve Kim Allah Rasulü ve müminleri dostu tersa? Sä inn hizb humul galibun. Allah'ın ordusu muhakkak ki galip gelecek olanlardır. La nahaale. Kafirlerin yanında izlet arayanlar, kafirlerin yanına gidip de onların meclislerinde Müslümanlara Şeref kazandırdıklarını iddia edenler, Müslümanları onların ordularına girip de kendilerini küfre sokup da Müslümanlara hizmet ettiğini iddia eden insanlar, Allah subhane ve teala onlara sesleniyor. Ey ahmaklar! Fe inne izvallâihumul galibun. Allah'ın ordusu muhakkak ne gelecektir? Allah'ın ordusu galip gelecektir. Kafirlerin yanında ne yapmayın? Kafirlerin yanında izzeti aramayın. Önceki ayette de ne demiştik? Allah münafıklar için ne diyordu? اَيَبْتَغُونَ اِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ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 in Tansurullah surullah en surkum, wij u medin, Allah subhanahu wa ta' danase ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Allah ja ja ja ja ja ja Eğer Allah ja ja ja ja ja ja ja ja ja je Neden kafirlerin yanında izzet arıyorsunuz? Neden müşriklerin yanında izzet arıyorsunuz? Neden la ilahe illallah sırtlanınızın arkasına aldınız? Neden benim peygamberimin ve sahabetinin yolunu terk ettiniz? Aha izzet benim yanında. is? İzzet kimindir? Allah'ın ve Resulünün ve müminlerinindir. Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? la nansur rasulana ve'llezina amenu. Fi'l hayati'd-dunya ve yevme yaqumul ashad. Biz kendi peygamberlerimize ve onlara iman edenlere yer dünyadayken yardım edeceğiz. Merak etmeyin, yardım edeceğiz. Allah'ın vaadi kesin gelecek. Wala teyinu ve la tahzenu entumul a'luna in kuntum mu'minin. Üzülmeyin, gevşemeyin eğer iman edip iman etmişlerseniz, Allah'a tam imanınız varsa üstün gelecek olan kimlerdir? üstün gelecek olan sizlersiniz. Kimden yardım bekliyorsunuz? Kimden izzet bekliyorsunuz? Neden onların yanına gidiyorsunuz? Ben varım, benim resulüm var, müminler var. Kelime-i tevhid var. Allah'ın kelimesini yüceltmek için yeryüzünde savaşmak var Allah için yeryüzünde bir şeyler feda etmek var Kafirlerin yanında izzet yok Kafirlerin yanında şeref yok Kafirlerin yanında size yardım yok Yardım sadece kimdendir Yardım sadece Allah subhanahu ve teala Allah subhanahu ve teala'dandır Sahabelere nasıl yardım tahakkuk etti Hristiyanları, müşrikleri, Yahudileri Dost tutuklarından dolayı değil Gidip de ise işte, Tayyip'teki kafirleri Meclisine girmediler Gidip de Hristiyanların, Yahudilerin ogen, girip Onlarla naar mijn ogen, ik ga naar mijn ogen, ik ga Ennel mijn la ik lehum naar sizin hiçbir ik yok, hiçbir dostunuz yok Bizim velimiz kimdir? Bizim velimiz Allah'tır. Sizi de yaratan, bizi de yaratan, kainatı da yaratan, sebepleri de yaratan mijn de olan, yardımı da olan ogen, ik ga naar mijn ogen, ik ga naar mijn ogen, ik ga naar mijn ogen, ik ga naar mijn ogen, ik Ebbers, ze hebben een lange, kastna groep van de ze hebben een lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, Hatta bir lange, anlatıyorlardı ya. Böyle biraz lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, bu lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange, Demiş lange, bu, yani bu korkuyorsunuz o zaman? Eğer bu uçaklar Allah'tan daha üstündeyse, eğer bu uçaklar Allah Subhanahu ve teala'nın kudretinin elindeyse, nasıl ki gökte uçan kuşlar Allah Subhanahu ve teala'nın izniyle gökte duruyorlarsa, bu uçaklar da kimin? Allah Subhanahu ve teala'nın kainatta yarattığı sebeplerle gökte duruyor. Siz Allah'a hakkıyla iman edin. Siz Allah'a hakkıyla gerektiği gibi tevekkül edin. Vallahi billahi tillahi Allah'ın yardımı gelecektir. Allah'ın vaadidir bu Kur'an'da. Öyle değil mi? Yardımı, melekleri gelecektir. Ama ne zaman? Sen kafirlerin yanında izzet ararsan, sen kafirlerin yanında şeref ararsan, sen papazlarla sarmaş dolaş oturursan, sen Allah Subhanahu ve teala 24 saat söylüyüp de şirk koşan insanlarla en iyi dostumdur dersen, sen sana ne Allah'ın yardımı gelecek? Sen mi yeryüzünde şeref sahibi olacaksın? Ki subhanallah yani bakın tarihe bu şekilde hareket eden insanlar ne kadar çabalamışlarsa çabalasınlar en sonunda zelil olan kendileri olmuştur. En sonunda rezil olan kendileri olmuştur. Ve Allah Subhanahu ve teala her dönemde, her asırda mutlaka kendi bayrağını taşıyan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 ...benim ümmetimden hak üzerine olacak... ...sürekli kendisine yardım edilecek bir taife... ...kıyamete kadar kesilmeyecektir. Onlara yarı yolda bırakanlar... ...onlara muhalefet edenler... ...onlara zarar veremezler. Niye? Çünkü tevhidi anlamışlar, tevhidi için yaşıyorlar. Yeryüzünde Allah'ın kelimesini hakim kılmaya çalışıyorlar. Bu insanlara Allah'ın yardımı her zaman nedir? Tahakkuk edecektir. Peki şimdi bizim aklımıza bir soru daha gelir. Buradan anladık ki... اه, ...İman edenler birbirinin dostudur. Demek ki bizim aramızda sadece ne vardı? iman bağı vardır. Ve sahabe bunu anladıklarından dolayı bakın sahabenin hayatında başka hiçbir bağ göremezsiniz. Ticari bağ, akraba bağı, hiçbir şey yok. Tek bağ sahabenin arasında neydi? Sahabe ve peygamberle, Müslümanların arasındaki tek bağ iman bağı. İmandan başka hiçbir bağ yoktu. Onları birbirine bağlayan azrı iki düşmanken bir anda en sevimli kardeş yapan şey neydi? onların arasında imandır Hz. Ebu Bekir'in oğlu ne diyor babasına? vallahi baba diyor ben kaçıyordum bedir günü seni görmeyeyim diye, karşılaşmayalım diye Hz. Ebu Bekir ne diyor ona? vallahi ben seni arıyordum öldürmek için niye? müşrik, arada iman bağıyor, Musab ibn-i Ümeyr'in kardeşini esir aldığı zaman sahabe kardeşi öz kardeşi, onu sıkı bağla onun annesi zengindir ey Musab dedi ben senin kardeşinim kardeşim bana mı diyorsun onu sıkı bağla Onu neydi Musab ibn-i Umeyre ona vallahi benim kardeşim odur benim senin aramızda ne yoktur benim senin aramızda hiçbir şekilde bağlantı yoktur bedir günü kafirlere esir etmişlerdi peygamber danışıyor ne yapalım bu esirlere Hazreti Ömer ne dedi peygamberimize benim akrabalarımı bana vereceksin Ali'nin akrabalarını Ali'ye vereceksin kafalarını biz vuracağız bunların kafalarını biz vuracağız başkası değil Kimi istiyor? Kendi kardeşini istiyor. Kimi istiyor? Kendi babasını istiyor. Kimi istiyor? Kendi amcasını istiyor. Vereceksin biz öldürelim. Niye? Çünkü arada iman bağı kalkmış. Ne diyor Allah Teala Sübhanu Teala ayet-i okuduğum ayete? "La tecidu kavmen yu'minun billahi ve'l-yevmil ahir yu'addun men hadda Allah ve rasuluhu." Allah'a ahirete dünya iman etmiş insanlar babaları da olsa, kardeşleri de olsa, aşiretleri de olsa, hanımları da olsa onları dost tuttuklarını göremezsin. Ulaike ketebü fi kulubihimun İşte bunlardır kabirlerine iman yazılan insanlar. Çünkü bir kafirleri dost tutmamayla Allah'ın yapmış oldukları vaatlere bak. Sonra ne diyor Allah? Ve idkhulhum cenneten tecrim min tahti'l enhar. Onları nereye sokacaktır Allah? Altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Radiyallahu anhum ve radiu an. Onlar Allah'tan razı olmuştur. Allah onlardan razı olmuştur. Bakın yani bir kafirleri dost tutmama, onları Allah için düşman tutma, Allah senden razı oluyor, sen de Allah'tan razısın. Bundan daha büyük bir şeref var mı? Rabbi zei dat hij haber wilde dat hij niet wilde dat hizbullah, kafirleri dost tutmayan insanlardır. Değil ki kafirlerin meclisinde yer alıp da biz Allah'ın partisini kurduk diyen insanlar. Değil ki papazlarla, hristiyanlarla kiliselerde oturup da biz Allah'ın dinine hizmet ediyoruz diyen insanlar. Yok. Anneleri de babaları da olsa bunları düşman tutan insanlardır. Allah subhanehu ve teala'nın kalbine iman yazıp kendilerini destekleyip kendilerinden razı olup onların da Rablerinden razı olduğu ve Allah'ın ordusu, Allah'ın partisi işte bu insanlardırlar. Peki şimdi sizden bir soru gelebilir. Şöyle bir soru soracaksınız. Peki bu kadar ayet var. Allah subhanahu wa bizi bizim bunlardan dost tutmayın, bunlara düşmanlık yapın diyor. Bunun sebebi nedir yani? Hani sebep de olmazsa biz Allah'ın hükmüne boyun eğiyoruz zaten kesinlikle sebep sormayın. Fakat var mı Kur'an'da ve sünnette Allah subhanahu wa ta'la bunun sebebini bize açıklıyor mu? Eyvah arkadaşlar Allah subhanahu wa ta'la bunların sebebini bize açıklıyor. Boş yere Allah bize onlardan ne yapmayı, uzak durmayı ne yapmamış, emretmemiş. Ne diyor Allah bakın. Maar degenen die kafen van de volken van het Boek, en de la Alikum niet van hunheerschappij afkomen. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Wat betekent dat? Wat betekent dat? ne betekent dat? Wat betekent dat? Wat betekent dat? Wat betekent dat? Wat betekent dat? Wat betekent Sen onların dinine tabi keer müddetçe senden razı olmazlar. Biz onları van da tutsak, bugün yaptıkları gibi, Allah bizi zin van de bu mürtetlerin yaptıkları gibi, biz onları zin da tutsak, biz onların meclislerine de zin biz de de de de Yahudi ve Hristiyanlar sen onların dinine tabi olmadığın müddetçe senden razı olmazlar. Bu ayetten ne anlıyoruz? Demek ki Yahudi ve Hristiyanların razı olduğu insanlar nedirler? Onların milletine ve onların dinine tabi olmuş insanlardır. Bugün La İlahe İllallah dediği halde başta bırakılan insanlar, bugün ben 6 milyon insanın cemaat reisiyim deyip de her tarafta okullar, her tarafta dershaneler, her tarafta işte e, kitaplar yayan insanlar, Demek ki Yahudiler ve Hristiyanlar Bunlardan razı olmuşsa Yahudiler ve Hristiyanlar bunları meclislerinde Oturtuyorlarsa Yahudiler ve Hristiyanlar Bunları kendi ülkelerine çağırıp Onlara haç hediye ediyorlarsa Demek ki bu insanlar bunların neyine tabi olmuştur Bu insanlar bunların dinine Allah'ın nasıyla Çünkü Allah ne diyor Onlar senden lentarda razı olmazlar Sen onların minnetine tabi olmadığını müddetçe Onlar senden razı olmazlar Eğer bunlar razı olmuşlarsa O zaman nedir Demek ki bu insanlar onların dinine ne yapmışlardır? Bu insanlar onların dinine tabi olmuşlardır. Bu da Allah Subhanahu ve Teala'nın nasilane bellidir. Başka yine Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Ve de ketirom min ehli'l-kitabi لو يردونكم من بعد ايمانكم Ehli kitaptan birçok insan sizi imanlarınızdan sonra küfre göndermeyi istediler. Demek ki ehli kitap Bizimkiler ne kadar... Bizimkiler değil de... Biz onlardan beriyiz. Onlar da bizden beri, Biz onları tekfir de ediyoruz. Bizimle onlar arasında... Ebedi bir düşmanlık vardır. Taki tek olan Allah'a iman edene kadar... Ne kadar la ilahe illallah da deseler... Eyvah! Bakınız Allah Subhanahu ve teala ne diyor arkadaşlar? Allah Subhanahu ve teala... Onlardan bahsederken... Onlar sizi imanlarınızdan sonra ne yaparlar? Küfre sokmak için uğraşırlar. Böyle bir topluluğu nasıl dost tutacağız biz? Böyle bir toplulukla nasıl biz... Beraber olacağız...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 Yahudi ve Hristiyanlara kafir diyemeyiz. Onlara eli kitaptırlar diye. Bakın Allah nasıl isimlendiriyor onları. Eyvah onlara itaat derseniz onlar ne yaparlar? Onlar sizi imanlarınızdan sonra kü kü küfre çevirirler. Allah subhanahu ve teala yine arkadaşlar bunun gibi konuyu bu konuyu fazla uzatmayacağım. Neden onları dost tutmamız gerekmiyor? Gördüğünüz gibi Allah subhanahu ve teala da açıkladığı gibi onlara biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım ne kadar onları dost tutmaya çalışırsak çalışalım. Ne kadar onlara yaranmaya çalışırsak çalışalım. Allah boş diyor yani. Onlar sizi sevmezler, onlar sizi dost tutmazlar, onlar sizin için hep kötülük isterler diyor Allah subhanehu ve teala. Demek ki bu bunları dost tutan insanlar bu kadar ayetlere göre, bu kadar ayetlerden sonra bunları dost tutan insanlar Allah subhanehu ve teala bu Kur'an-ı Kerim'de Şeyhul Mücahid'in de dediği gibi en açık olan ayet Allah'a karşı inkar etmişlerdi. Yani ya Rabbi sen tam böyle söylüyorsun, biz de la ilahe illallah diyoruz. Ama bu konuda bize karışma yani. Biz onları dosta tutacağız. Biz dinler arası diyalog da yapacağız. Biz onların meclislerine de gireceğiz. Yani sen kendini Kur'an-ı Kerim'de söylüyorsun. baş göz üstüne. Biz zaten sen kafana takma. Biz Kur'an-ı Kerim'leri e, kılıflara koyduk, duvarlara astık. Kur'anlar orada bekliyor. Ve kala Resulü inne kavmittekez vallel Kur'an'a mehcura. Ve kala Resulü ya Rabbi inne kavmittekez vallel Kur'an'a mehcura. Peygamber ogen zei het ja, benim kavmim bu Kur'an'i ne yaptılar? Benim kavmim bu Kur'an'i terk ettiler. Yani tamam işte yarabbim, sen öyle diyorsun ama bizim davetimizin maslahatı, bizim işte dinler arası diyalog yapmamız lazım. Biz böyle yapmazsak, kim bizi televizyonlara çıkaracak? Biz onları dost tutmazsak, kim bizim boynumuza tasma takacak? O televizyon senin, bu televizyon benim. Yani ben çıkıp televizyonda Hristiyan'a, Yahudi'ye, uhti, uhti, kardeşim. Kardeşim demesem kim beni televizyon televizyon gezdirecek? Böyle şeyler olmaz. Davanın gereği için, davanın siyaseti için biz bunu ne yapıyoruz? Biz bunu yapıyoruz diyorlar. Şimdi peki şöyle bir şey soracaksınız arkadaşlar. Kafirleri dediğim gibi konunun başında dost tutmanın şekilleri nelerdir? Kafirler nasıl dost tutulurlar? Allah subhane ve teala'nın veyahut da bizim bugün aslında bunun en yaygın olanlarından biri nedir? En yaygın olanlardan biri... Ve en önde gelenlerinden biri kafirlere silahla destek verip onların ordularında yer alıp onların ordularında bulunup Müslümanlara karşı ne yapmak? Müslümanlara karşı savaşmak. Veyahut da Allah'ın dinini yeryüzünden kaldırma amaçlı kurulan ordularda yıllarca gidip ne yapmak? Yıllarca gidip askerlik yapmak isteyerekten. Tabi zorla götürürlüğü ayrı bir mesele. İsteyerekten kendi rızasıyla çantasını eline alıp yani sanki ben geldim. Sizin ordunuzda askerlik yapacağım. Siz dini yok Allah'ın dinine düşmanlık yapın. Ben de sizin ordunuzda ne yapacağım? Ordunuzda düşmanlık yapacağım diyorlar. Bu konuyu fazla anlatmayacağım. Davut meselesinde biz bu konuyu çok geniş anlatmıştık askerlik meselesini. Tek kelimeyle Allah olayı anlatıyordu. Ellezine amenu yuqatiluna fi sebilillah vellezine keferu yuqatiluna fi sebil'tagut. Faqatilu awliya'ş şeytan. İn keyde'ş şeytan kana da'îfa. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler ise tağutların yolunda savaşınlar. <gülüyor> Sekatil ve uliyâ şeytan. Şeytanın dostlarını ne yapın? Şeytanın dostlarını onlarla savaşın, onları öldürün. İnne keydes şeytani kene daifâ. Muhakkak ki şeytanın e, tuzağı nedir? Şeytanın tuzağı muhakkak ki en zayıf olan tuzaklardan biridir. Zaten bu konuda biliyorsun İslam alimlerinin görüşlerini bayağı bir cikletmiştik. Böyle vakai bir fetva kimin zamanında böyle bir şey oldu demiştik. Biliyorsunuz şey polisam İbn Temiyer'in döneminde, Tatarlar döneminde bu mesele olmuştu. Bunun fetvasını İbn Temiyer'in bunlara vermiş olduğu fetvayı zikretmiştik. Şey i̇şte İbn Hazm'ın gene aynı şekilde men ilteha e, bi daril küfrin muhtaren muharibe fenne erted bi hada'l fiil demiştik. İşte kim ne diyordu? İbn Hazm belki son tarafı biraz şey olmadı olabilir tam hatırlamadım şimdi şu, şu anda. Fakat başına ne demiştik? Kim onların, kafirlerin darına, kafirlerin ordusuna isteyerekten ve muharip olarak katılırsa ne yapmıştır? Bu fiiliyle muhakkak ki bu insan mürted olmuştur, din dairesinden çıkmıştır. Zaten bu meseleyi anlatmaya hiç lüzum yok. Velev ki bu konuda hiçbir nas olmasaydı bizim o Kur'an içerisinde anlattığımız naslar zaten insan akılla dahi bu bilinebilir. Allah subhanehu ve teala'nın tam karşısında onun dinini yıkmaya çalışan bir orduda bulunup da o orduya hizmet edip de, o orduyu ayakta tutup da bir insan ne olamaz? Bir insan Müslüman olamaz demiştik. Yine aynı şekilde arkadaşlar asrımızın en büyük meselelerinden biri olan sakallı insanların da içerisine düştüğü, bu sakallı cübbesiyle kafasında puşu ile ondan o televizyon senin bu televizyon benim müftil fennanatların da içine düşmüş olduğu hatalardan biri veya da hata dev küfür ve şirkten biri dinler arası diyalog meselesi. Dinler arası diyalog meselesi. Şimdi arkadaşlar bu okuduğumuz bu kadar ayet kelimede gördüğünüz gibi Allah subhane ve da çok açık bir şekilde Onları dost tutmamamızı Onları dost tutarsak Allah'la bizimle onlar arasında Hiçbir şekilde hiçbir bağlantı Kalmayacağını Allah subhanehu ve teala'nın Bizden beri ve onun da bizim de Ondan beri olduğumuzu Allah bize ne yapıyor ayet kelimelerde hepsinde anlattı Bu diller arası diyalog arkadaşlar Veyahut da Hristiyan ve kafirlerle Müslümanların arasını bulmayı iddia eden insanlar yeni türemiş insanlar Değil bunlar bunlar peygamberimizin döneminde de vardı Bakın Gidin Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ve izâ qîla lehum la tusidû fi'l-ardı qâlû innemâ nahnu muṣlihûn. E lâ innahum humul mufsidûn ve lâkin lâ ve lâkin lâ yeş'urûn. Onlara denildiği zaman In yüzüne fesat çıkarmayın onlar derler ki biz yer yüzüne fesat çıkaramıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Biz ıslah ediyoruz. Bilakis onlar ne derler? İfsat ediciler, bozguncular onlardırlar fakat onlar bunun farkına varmazlar. Bakın İbni Abbas bu ayetin tefsirinde ne diyor? Bunlar diyor Yahudilerle Müslümanların arasını Medine'de bulmaya çalışan insanlardı. Bunlar biz Yahudilerle Müslümanların arasını buluyoruz. Yahudilerle Müslümanların arasını yapıyoruz diyenler işte bunlar o münafıklardı diyor İbni Abbas. Allah subhanahu wa tal hatta o zamandan onları uyarıyor. Selman-ı ayete yapmış olduğu tefsire bakın arkadaşlar. Subhanallah. Diyor ki bu taife daha gelmedi. Yani bu yeryüzünde kafirlerle Müslümanların arasını birleştirmeye kalkacak Tayyip'e daha gelmedi. Ve biz diyoruz bizim zamanımızda geldiler. 6 milyon 7 milyon nüfusları olup da kendilerinin Müslüman olduğunu iddia edip de Allah'ın kendilerinden kendilerinin de Allah'tan beri olduğu Müslümanların kanlarının üzerinde kiliselerde papazlarla Yahudilerle sarmaş dolaş öpüşerekten sevişerekten oturan insanlar bunlarla kesinlikle Allah arasında hiçbir bağlantı kalmamıştır. Bu kadar okuduğum ayeti ki ben daha bunları iktisar yaptım Kulağında bu kadar okumuş oldum veya benim bildiğim bunlar sadece benim okumuş olduğum bu kadar ayete ne yapmışlardır? Bu kadar ayete muhalefet etmişlerdir. Yine arkadaşlar ayetleri tek tek zikrettik. Ve men yetavellahum minkum fe innehu minhum. Siz de kim Yahudi ve Hristiyanlara dost tutarsa o da muhakkak ki onlardandır. Ve onların alimlerinin görüşlerini de zikrettim. İşte o da onlardandır. Onların hükmü onun da hükmüdür. Onların dinine girmiş artık İslam dininden çıkmıştır. Tek bu ayet bile yeter. Dinler arası diyaloğu çürütmek için tek bu ayet bile nedir? Bu ayet yeter. Başka arkadaşlar dinler arası diyaloğun İslam'a olan muhalefetleri nelerdir? Birincisi, dinler arası diyalog yapan insanlar kafirleri tekfir etmezler. Yahudi ve Hristiyanlara kafir diyemezler. Niye? Kafir deyip de onlarla diyalog yapamazlar. Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ Allah, Mesih, Allah'ın oğludur diyenler muhakkak ki kafirlerdirler. Muhakkak ki kafir olmuşlardır. Başka bir ayette, hemen bir sonraki ayette. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ الل Allah üçün üçüdür diyenler, teslim inancına inananlar muhakkak ki kafir olmuşlardır. Peki dinler arası diyaloga dialog, insanları çağıran insanlar, onları tekfir ediyorlar mı? Yok. Hatta burada siz de gördünüz, bu taife en sonunda küfürlerini daha da aşağı vurdular. Ve ne dediler? Biz dediler ki, kesinlikle Yahudilere ve Hristiyanlara kafirler diyemeyiz. Neden? Çünkü onların abisi, hocası, üstazı diyormuş ki, biz Hristiyanlara ne yapamayız? Biz Hristiyanlara kafir diyemeyiz, biz onların kalbindeklerini bilmiyoruz. Onların ilahı kafir demeyebilir, onların ilah edinmiş oldukları şahıs kafir demeyebilir. Fakat bizim Rabbimiz, bizim ilahımız Kur'an ı Kerim'de çok açık bir şekilde, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة ثلاثة. Allah üçün üçüdür diyenler muhakkak ki kafir olmuşlardır. Allah meze Allah insanlığı meze etti diyenler muhakkak ki kafir olmuşlardır diyor. Onların ilahları demesin o ilahların kulları olan o mültetler demesinler. Fakat biz Rabbimizin açık ayetlerine dayanaraktan diyoruz ki Hristiyanlar ve Yahudiler Allah'ın nazsıyla müşriklerdirler. Allah'ın nazsıyla nedirler? Allah'ın nazsıyla kafirlerdirler. Bakın arkadaşlar şey ne diyor? Kadı İyad. Kadı İyad biliyorsunuz. En büyük alimlerden biri. Diyor ki biz biliyorsunuz bu icmayla insanı küfre sokan nakilleri var. Kadı Orada diyor ki biz İslam dininden başka bir dine cevaz veren veya onlardan şüphe eden veya onların mezhebini doğru olarak gören veyahut da onlarla beraber duran insanları tekfir ediyoruz. Tek kelimeyle. Bunu söyleyen kim? Ehli Sünnet'in imamlarından bir imam. Kade'yad. Ne diyor arkadaşlar? Bakın tekrardan söylüyorum. Biz, Hristiyanlar veya İslam dininin dışındaki bir dine cevaz veren veya onlarla aynı sapta duran veyahut da onlarda şüphe eden Bak demiyor tekfir etmeyen ha. Şüphe eden. Yani acaba bunlar kafir mi değil mi? Yani de şimdikiler kafir değil diyorlar kesin. Bu öyle demiyor. Acaba onlar kafir mi? Yoksa değil mi? diye Şüphe ederse biz bunları ne yapıyoruz? Biz bunları tekfir ediyoruz diyor. Aynı şekilde arkadaşlar diller arası diyalog diyen bir insan Allah subhanahu ve teala ben seni takmıyorum demiştir. Nasıl ben seni takmıyorum demiştir? Allah subhanahu ve teala son indirdiği ayetlerde Yahudi ve Hristiyanlara karşı bizim nasıl davranmamızı söylüyor? Allah'a degenen die niet geloven in Allah en ve Allah'ın Eeuwige Dagen, haram niet haram wat Allah en Hij's Messias hebben verboden, die niet het rechtvaardige geloof aanbidden, totdat ze de jizzie van hun Ta tek elden cidje veren en ve küçültülmüş alçaklar olana kadar onlarla savaşın. E dinler arasında çağıran bir insan nasıl bunlarla savaşacak? Mümkün mü? İnsan diyaloga girdiği birileriyle hiçbir şekilde savaşabilir mi? Yok. Rabbul İzze. Yerlerin ve göklerin ilahı. Herkesin ilahı onlarla savaşmayı emrediyor. Katiluhum hatta la tekune fikneh ve yakune dinu kulluhu lillâh. Din, yalnız ve yalnız Allah'ın oluncaya kadar, onlarla Haram aydar çıktığı zaman müşrikleri öldürür. Son ayet nedir? Budur. İbn Abbas'a ve birçok müfessire göre bu ayet gerideki ayetlerini yapmıştır? Gerideki ayetleri nefretmiştir. Her ne kadar mümin zayıf da olsa, gücü yetmese de onlarla diyaloga değil Allah Subhanahu ve teala nasrıyla ne yapacaktır? Allah Subhanahu ve teala nasrıyla onlara karşı velasını, berasını her zaman, onlardan beri olduğunu her zaman belirtecektir. Size en büyük, en, en güzel örnek yani. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'de Zayıf da öyle değil mi? Peygamberimizin bir gücü var mıydı Mekke'de? Ezilmiyor muydu? Bakın İmam Ahmet'in rüva ettiği hadiste, peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'nin etrafında dönüyor bugün. Müşrikler bununla dalga geçiyorlar. Sahabe diyor böyle, kaç kez işareti yaptılar, ha bu Muhammed mi falan, sizden dalga geçen, dinini zayıflayan bana Peygamberin yüzü değişti diyor. Birinci turatta attı, tavafı yaptı, üçüncüyü de yaptı diyor, peygamberin yüzü değişti. Peygamber dönüp bakın ne diyor, en zayıf anında sahabetinin vurulduğu yani Sogar aç kaldığı bir anda zeggen ya ehle zijn niet meer aan het leven." We zijn niet Beni işitiyor musunuz ey We Ben sadece ve sadece Sizi kesmekle gönderildim Sadece ve sadece aan ya ehle We zijn niet meer aan Sizi ne yaptım? Sizi kesmekle gönderildim Allah subhanahu ben 5 dan heeft nu maar dit. Anna Ahmed, en Anna Muhammad, en Anna el Maahi, degenen die jemmer Allah bij de kuff, benen we dan net? Maah dit, silend? O silen, die Allah onunla yeryüzünden ne wat Allah onunla yeryüzünden küfrü, şirki silecektir silen, die zal de zin kloppen. Vandaag de dag, wat ze hebben gedaan, de mensen die het dialoog hebben, wat ze hebben gedaan, wat Biz kafirleri dost tutacağız, biz onlarla diyalog... Sen onları bilirsin, senin görevin ne olabilir? Bizim görevimiz bu değil deyip de Allah'a ve Resulü'ne karşı ne yapmışlardır? Allah'a ve Resulü'ne karşı kafa tutmuşlardır. Yani diller arası diyalog arkadaşlar gördüğünüz gibi, aynı şekilde Allah Hristiyanları ne diye vasfetmiştir? Yahudileri ve Hristiyanları, hainler. Müslümanlara karşı kim besleyenler, Müslümanların kafir olmasını isteyenler. Ayetleri okudum konunun başına hatırlıyorsanız. Onlara dosttan insan Allah subhanahu aleyhi ve sellem ne demiştir? Biz senin bu vasıflarını kabul etmiyoruz. Eyvah! İnsan hiç hain olduğuna inandı, kendini küfre götüreceğine inandı, kendine zarar vereceğine inandırdı. Bir kimseyle hiç insan dost tutar mı onu? Onlarla diyaloga gider mi? Gitmez. Gidiyorsa demek ne diyor insan? Bu senin vasıfların yani. Sen böyle vasıf ediyorsun Allah diyor yani bu. Yani ne kadar dilini de biliyorum. Ee, lisan hal var bir de lisan kalvar. Yani her ne kadar diliyle söylemeden hal bunu söylüyor yani. Öyle değil mi? Kalbinde ne olursa olsun biz kimsenin kalbindekini bilmeyiz. Hazreti Ömer'in dediği gibi beni iyi dinleyin. Vahiy kesildi artık. Vahiy peygamberin döneminde değil. Kim bize neyi açığa çıkarırsa biz onunla, onunla muamele ederiz. Öyle değil mi? Vahiy kesilmiş kimsenin kalbini biliyor muyuz biz? Yok. Adam dışarıdan bize neyi izhar ediyorsa biz adamın bize dışarıdan gösterdiğiyle amel etmek zorundayız. Yoksa gaybı, kalplerdekini bilmek de gaybın ilmindendir. Gaybı bildiğini iddia etmesi lazım insanın. Eyvallah arkadaşlar. Aynı şekilde burayı anladınız dinler arası diyaloğum. Kaç yönden küfür ve riddet olduğunu. Her ne kadar dinler arası diyaloğa çağıran insanların ismi büyük olursa olsun, lakapları büyük olursa olsun, kitapları fazla olursa olsun, mektebeleri doldursun bu insanlar Rabbul İzze ve Celal'a isyan etmişlerdir. Onun bu hükümlerini kabul etmemişlerdir. Ve bunlar belki ya biz bunları biliyoruz. Onlar bunları bilmiyoruz diye bir komedi de olamaz zaten. Bu adamların yazmış olduğu kitaplar, mektebelere gittiğimiz zaman bir raf, kırtalkelerde bir raf sadece bu adamların kitaplarıyla dolu. Bu adamların bunları bilmemesi mümkün değil. Hatta bunlara bir de reddiye veriyorlar kendi kafalarınca. Allah subhanehu teala bir de bu adamlar ne yapıyorlar? Reddiye veriyorlar. Aynı şekilde arkadaşlar, Birincisi dedik silahla onlara destek vermek İkincisi Dinler arası diyalog Bunların küfür olduğundan hiçbir Allah'a şüphemiz yok Üçüncüsü Onların bayramlarını kutlamak onların Onlara has olan Bayramlara iştirak etmek Ve onlarla ne yapmak Ve onlarla onlara benzemek Bazı durumlarda onlara has olan şeyleri giymek gibi Şimdi burada inşallah en üstünnet alimlerinin Görüşlerini tek tek şükredeceğiz İlk başta bu konuda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman biliyorsunuz e, Ensar'ın üzerinde oynadıkları iki gün vardı. Yani oynayıp bayram yaptıkları. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara ne dedi? Allah size bundan daha hayırlı iki gün vermiştir. Onları Allah değiştirmiştir. Neyi vermiştir size? Kurban bayramını ve Ramazan bayramını vermiştir diyerekten Allah Subhanehu ve Teala o bayramları, peygamberi o bayramları kutlamalarına yapmamıştır, müsaade etmemiştir. Beyhak ile İbni Ömer'den rivayet ediyor. İbni Ömer diyor kim? Mecusilerin nevruzlarını, bakın isme iyi dikkat edin bizim memleketimizde de çok kutlanıyor nevruzlarını ve mihricanlarını yani onların festivallerine kutlarsa kıyamet gününde onlarla beraber haş edilecektir. Bunu kim söylüyor? İbni Ömer söylüyor. Kim rivayet ediyor? Beyhak rivayet ediyor. Kim onların nevruzlarına veya bayramlarına itihak ederse kıyamet gününde onlarla beraber haş olacaktır. Yine aynı şekilde arkadaşlar Şeyhul İslami Mütevmiye diyor ki Allah subhanahu aleyhi ve sellem ayette diyor ki لِكُلِّ اُمَّتِنْ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ هُمْ نَاسِكُون Biz her ümmete bir nusuk kıldık. Yani belli bir bazı şeyler kıldık. Bazı işte ibadetler, bazı özel onlara kat olan bazı şeyler kıldık. Onlar da onları yaparlar. Şeyh Kulis-i Sami diyor ki bayramlardan nusukat babındandır. Allah'ın her ümmete kılmış olduğu özel hallerdendir. Kim bayramlarında onlara muvaffakat ederse iktidar sırat-ı müstakimde sanki kıblede onlara muvaffakat etmiş gibidir. Yani kim onların bayramında onlara iştirak ederse sanki kıble mesela onlar hangi tarafa yöneliyorsa Kabe'ye yönelme değil de onların yöneldiği yere bunun da küfür olduğunda zaten hiç kimsenin neyi yoktur? Hiç kimsenin şüphesi yoktur diye. Aynı şekilde bakın arkadaşlar Muhammed Erreşid biliyorsunuz Hanefilerde Elfazül Küfür diye bir kitap yazmıştır. Hanefi mezhebinde küfür veya başka kitabın ismini bazıları da Elfazül Mükeffirat insanı küfre sokan sözler diye Hanefilerin yanında. Orada ne diyor bakın? Kim Nevruz gününe katılırsa veyahut da Nevruz gününde birine bir yumurta hediye ederse o yüzden kafir olur. Bunu kim söylüyor? Hanefilerin Alfazül Mükefferata veya Alfazül Küfr'de Hanefilerin Muhammed Reşit bunu Hanefilerden ne yapıyor? Bunu Hanefilerden naklediyor. Sadece o mu söylüyor bunu? O söylemiyor. Gidin Fukul Ekber. Fukul Ekber biliyorsunuz İmam-ı Hanefî'den yazdığı Molla Aliül Kari'nin şerhini yaptığı tarafta Nevruz bayramı diye bir kısım var. Gidin orayı açın. Nevruz bayramı Orada 6-7 tane kitaptan ayrı ayrı Molla Aleyu'l-Kari rivayet ediyor. Kim Nevruz'a iltihak ederse veya nevroz günü bir şey alırsa o günü tazim etmek için o insan kafirdir. Muhakkak bir şekilde nedir? O insan kafirdir. Bakın mesele çok yani bize kafirleri dost tutmak, onlar gibi yaşamak bize çok basit geliyor. Fakat bakın ehlisinden alimlerinin yanında bunların yani bunların bu konu hakkındaki düşüncelerine kafirlerin bellerine bağladıkları zünnar. İmam Nevevi ne diyor? Kim o zünnarı bağlarsa kafir olmuştur. Kadayıat diyor icma kafir olmuştur. İbn Hacer'in Heytemi diyor icma onu beline bağlayan ne olmuştur? Onu beline bağlayan kafir olmuştur. Molla Ali el-Karifi Kuluk'un şerhinde ne diyor? Kim zünnarı beline zünnar eskiden bu Hristiyanların ya da ehli din benim zimmet ehlinin bellerine bağladığı bir şeydi. Ee, bir onlara kaf bir, bir, bir ip gibi veya bir bağ gibi renkli bir şey bellerine bağlıyorlardı. Bir Müslüman bunları dahi taksa ne olur? bunları Aynı bu nakli yapan adamlar kim kafasına kafirlerin takmış olduğu o mecuslerin takmış olduğu bu ne diyorlar ona? Karpuş işte bu şapkayı takarsa kafir olmuştur diyorlar. Subhanallah. Yani bakın ehl-i sünnet yanında meseleye vela gara meselesine dostluk ve düşmanlık meselesine bize çok basit geliyor aslında. Ya böyle olsa ne olacak? Böyle olmasa ne olacak? Fakat bakın bu insanların yanında nedir? Bu insanların yanında bugün mesela bizim sadece bizim bölgemizde dat is een neurose. Eyvah, je een beetje in, şerhinde, in şerhinde, oraya kafir bugün de dan is het niet zo dat je een beetje şerhinde... de buurt bent. Als je een beetje in de buurt bent, dan is het niet zo dat je een beetje in de buurt bent. de buurt bent, dan is een de buurt Als je is Takaka veya diye isimlendirilen atık terör örgütü değil küfür örgütü, şirk örgütü ne yapıyor? Bu insanlar kurtuyorlar bu, bu bayanları. Onların yanında bulunmak olan, bakın İslam alimlerinin yanında bunun hükmü nedir? Mutlak olarak neye gider? Küfre gider. Veya o gün onların zamanında kafirlere kat olan şapkalar vardı mesela, işte zünler vardı berabersine, onları bağlayana bakın bu insanlar ne diyorlar? Bu insanlar kafirdirler. Şimdi biz bunlardan konuştuğumuz zaman ne oluyor insan ismi? tekfirci oluyor. Ya bunlar ya bu kadar da olmaz falan. O zaman bu ehli sünnetin bütün bu saymış olduğumuz Hanefi, Şafii, Maliki bu saydığımız alimlerden İmam Nebevi Şafii, Kadayyat, Maliki Mulla Mulalil, Kari, Hanefi Bu alimlerin hepsi bu ehli sünnetin büyük alimleri hepsi o zaman nedirler? Hepsi o zaman tekfirci dinler, bu görüşe göre. Peki bakın bugünkü anlayışa göre arkadaşlar bugün yılbaşını kutlayanlar yılbaşında adam Nevrozda bir yumurta dahi hediye etmeyi Hanefi mezarindekiler küfür görmüşler. Neurozda bir hediye, niet de hele Yumurta Basit bent hier, Hey, kijk je, je bent hier, je bent hier, je bent hier. En ik ben hier, je bent hier, je bent hier, je bent hier, je bent hier, je bent hier, je bent hier, je bent hier, je bent hier, je bent hier, je bent hier, je bent la La Ne ahirette bir fayda verecek? Niye? Çünkü tane la ilahe illallah bozan unsur bırakmamışlar. Hepsini ne yapmışlardır? Hepsini işlemişlerdir. İnşallah benim anlatacağım bugünkü konu hakkında benim anlatacaklarım bu kadar. Bu konu hakkında soru sormak isteyen varsa inşallah haftaya da ben daha uzun anlatmak istiyordum. Bir saat falan dolmuş. Sahaben yanında vela ve bera örneklerini inşallah anlatmaya çalışacağız. Sahabe nasıl? Kafirlere karşı sahabenin tutumu neydi? savaşlarda, dışarıda sahabe nasıl davranıyordu? Bu dini en güzel anlayan, en takvalı olan insanlar nasıl davranmışlardı? İnşallah haftaya da onu anlatmaya çalışacağız. Konu hakkında soru sormak isteyen var mı? Eğer bu konuşmanın içinde bir güzellik bir doğruluk varsa benden Allah subhanahu wa ta'ala, pardon yanlış söyledim. Allah subhanahu wa ta'ala ayetlerinden, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın sünnetinden ve ümmetin selefinin doğru anlayışındandır. Eğer bir yanlış, bir hata varsa benden, nefsinden ve şeytandandır. وَاَخِرُوا دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ